Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 17. Bölüm Medine'ye Hicret Rasulullah 2. Akabe sonra ashabına Yesrib'e hicret için izin verdi. Bunun üzerine ilk defa Amir bin Rebi'a ile hanımı Leyla binti Hasme buraya göç ettiler. Daha sonra da diğer sahabiler kafileler halinde Mekke'den ayrılmaya başladılar. Bu arada işaret etmek gerekir ki daha önce Mekke'den Medine'ye gitmiş birkaç sahabi bulunmaktaydı. Bunlar, Akabebiyatlarından önce Medine'ye hicret eden Ebu Seleme el-Mahzumi ve hanımı Ümmü Seleme ile 1. Akabebiyatından sonra Hazreti Peygamber tarafından Medine'ye İslam'ı tebliğ için gönderilen Mus'ab bin Umeyr ve Abdullah bin Ümmü Mektum'du. Genel olarak hicret gizlice yapılmaktaydı. Çünkü Kureyşli müşrikler, Müslümanların Mekke'den ayrılmalarına dahi müsaade etmek istemiyor, çeşitli zorluklar çıkartıp ellerinden geldiğince hicreti engellemeye çalışıyor, hatta bazı Müslümanları hapsediyorlardı. Mesela Ebu Seleme ile hanımı Ümmü Seleme, Habeşistan'dan Mekke'ye döndükten sonra, çocukları Seleme'yi de yanlarına alarak Medine'ye hicret için yola çıktıklarında, Ümmü Seleme'nin ailesi, onun gitmesine izin vermedi. Bu sebeple Ebu Seleme, hanımı ve çocuğunu Mekke'de bırakarak Medine'ye yalnız gitmek zorunda kaldı. Öte yandan, Ebu Seleme'nin ailesi de Ümmü Seleme'nin ailesinin yaptıklarına karşılık olarak Seleme'yi annesinin elinden aldılar. Hem kocasından hem de oğlundan ayrı kalmanın verdiği derin üzüntüyle Ümmü Seleme, bir yıl boyunca gözyaşı döktü. Sonunda akrabaları insafa gelerek Medine'ye gitmesine izin verdiler. Ebu Seleme'nin ailesi de Seleme'yi annesine teslim etti. Ümmü Seleme, çocuğunu yanına alarak Medine'ye gitmek üzere tek başına Mekke'den ayrıldı. Yolda karşılaştığı Osman bin Talha'nın refakatinde Kuba'ya ulaştı, ve Ebu Seleme ile buluştu. Hişam bin As hicret için hazırlık yapmış ancak babası As bin Vail başta olmak üzere müşrikler tarafından zincire vurulup hapsedilmişti. Ayyaş bin Ebu Rebia hicret için yola çıkıp Kuba'ya kadar gelmiş ancak burada kendisine yetişen ana bir kardeşleri Ebu Cehil ve Haris bin Hişam Yaşlı annesinin onun ayrılığı yüzünden perişan hale geldiğini ileri sürüp Mekke'ye dönmesini sağlamışlar ve burada hapsetmişlerdi. Hişam bin As ve Ayyaş bin Ebu Rebi'a, hicretin 7. yılında müşriklerin elinden kurtulup Medine'ye gidebilmiştir. Süheyb bin Sinan Errumi'nin hicret edeceğinden haberdar olan Mekkeliler, ona olan borçlarını ödemedikleri gibi mal varlığına da el koymuşlar. Süheyb, o güne kadar elde ettiği bütün kazancını Mekkelilere bırakmak suretiyle ancak hicret edebilmiştir. Bu noktada, Hazreti Ömer'in hicreti ise farklı bir mahiyet arz eder. O, Kâbe'yi tavaf edip iki rekat namaz kıldıktan sonra müşriklere açıkça meydan okuyarak yola çıkmıştır. Hicret izninden sonra Kısa denilebilecek bir sürede ashabın büyük bir kısmı Yesrib'e göç etmiş, geride Hazreti Peygamberle Hazreti Ebu Bekir ve aileleri, Hazreti Ali ve annesi ayrıca hicret etmeye gücü yetmeyenlerle gidişleri engellenmiş olanlar kalmıştı. Bu arada Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'a müracaat ederek hicret için izin istiyor, o da her defasında, Acele etme, umulur ki yüce Allah sana bir yol arkadaşı ihsan eder, cevabını veriyordu. Müslümanların inançları uğruna görülmemiş bir fedakarlık anlayışı içinde, evlerinden, mal ve mülklerinden vazgeçip Yesrib'e hicret ettiklerini gören Kureyş müşrikleri, Hazreti Muhammed'in de bir gün oraya giderek, ashabıyla birlikte kendilerine karşı tehlike ve tehdit oluşturacağından endişe duymaya başladılar. Gelişmeler karşısında nasıl bir yol takip edeceklerini belirlemek üzere Darün Nedve'de toplandılar. Hazreti Peygamber'in mensup olduğu Haşim oğullarından kimsenin alınmadığı toplantıda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sürgüne gönderilmesi veya hapsedilmesi gibi görüşler ileri sürüldü. Sonunda Ebu Cehlin teklifiyle onu öldürmeyi, Haşim oğullarının kan davası gütmesini önlemek için de bu işin bir kişi tarafından değil, bütün kabilelerden birer kişinin katılacağı bir topluluk tarafından yerine getirilmesini kararlaştırdılar. Bu suikast kararını vahiy yoluyla öğrenen Hazreti Peygamber hemen harekete geçip Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Ve onunla birlikte hicret hazırlığına başladı. Kendilerine kılavuzluk yapmak üzere Abdullah bin Uraykıt'la anlaştılar. Abdullah bin Uraykıt, müşrik olmakla birlikte güvenilir ve mert bir kişiydi. Hazreti Ebubekir Bekir, hicret için önceden hazırladığı iki deveyi kılavuza verdi ve üç gün sonra Sevr Dağı'nın eteğinde buluşmak üzere onunla sözleşti. Hazreti Peygamber evinden ayrıldığını müşriklere fark ettirmemek ve kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine vermek üzere Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Gece yarısı yola çıkan Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir Mekke'nin güneybatısında bulunan Sevr Dağı'ndaki bir mağaraya vardılar ve burada gizlendiler. Burada kaldıkları üç gün boyunca Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Geceleri gelip şehirdeki gelişmeleri onlara haber veriyordu. Ayrıca Hazreti Ebubekir'in koyunlarının çobanlığını yapan Amir bin Füheyre de sürüsünü mağaraya doğru sürerek süt ve yiyecek getirmiş. Daha sonra da onlarla birlikte hicret etmiştir. Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'in evinde onun yerine Hazreti Ali ile karşılaşınca şaşkına döndüler. Hazreti Ali'ye nerede olduğunu sordularsa da, cevap alamayınca onu dövüp bir süre tutukladıktan sonra serbest bıraktılar. Ardından Hazreti Ebu Bekir'in evine gidip kızı Esma'dan bilgi almaya çalıştılar. Esma'dan istediği bilgiyi alamayan Ebu Cehil, onu tartaklamaktan çekinmedi. Hazreti Peygamber'i Mekke'de bulamayan ve şehirden ayrıldığını anlayan müşrikler, bütün çevreyi taramaya, etrafa haberciler göndermeye başladılar. Bir ara Sevr mağarasının önüne kadar geldiler. Ancak yüce Allah'ın emriyle mağaranın girişi bir örümcek ağıyla kaplanmış olduğundan içeride kimsenin bulunmadığı kanaatine vararak geri döndüler. Müşrikler mağaranın önündeyken fark edilecekleri korkusuna kapılan Hazreti Ebubekir'i Rasulullah Kur'an'da da ifade edildiği üzere, ''Korkma, elbette Allah bizimledir.'' buyurarak teskin etti. Mağarada geçirilen üç günün sonunda, daha önce kararlaştırıldığı şekilde Kılavuz Abdullah bin Uraykıt, develerle birlikte Sevr'e geldi. Sevr'den Yesrib'e doğru sahil istikametinde yola çıkıldı. Bir tehlikeye maruz kalmamak için kafile, bilinen işlek ve mutat yollar yerine farklı bir güzergahı, zaman zaman sarp dağ geçitlerini veya çölün ortasını tercih etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bulmak için çeşitli yollara başvuran Kureyşliler, onu yakalayana yüz deve ödül vaad ettilerse de hiçbir sonuç elde edemediler. Kureyşlilerin koyduğu ödülü kazanabilmek için Hazreti Peygamber'i aramaya koyulan ve iz sürmekte maharetli olan Süraka bin Malik kafileye ulaştı. Ancak bir mucize eseri atının ayakları kuma gömülünce takipten vazgeçti. Benzer bir tehlike Eslem kabilesinin topraklarından geçerken yaşandı. Kabile reisi Büreyde bin Husayb kafilenin önünü kesti ancak… Rasûlullah'la yapılan kısa sohbetten sonra kendisi ve kabilesi Müslüman oldu. Büreyde kendi topraklarından ayrılıncaya kadar kafileye eşlik etti. Hicret yoluyla kervan yolunun kesiştiği Cuhfe adlı mevkiye gelince, Rasulullah Mekke yolunu hatırladı ve şehre duyduğu özlemle hüzünlendi. Bunun üzerine, Uğradığı zulümden dolayı hicrete mecbur bırakıldığı Mekke'ye, düşmanlarına üstünlük sağlayıp tekrar döndürüleceğini müjdeleyen ayet nazil oldu. Hicret esnasında bazı güzel olaylar da yaşandı. Mesela kafile Kudeyt'te yiyecek bir şeyler almak üzere Ümmü Mabet Atike binti Halid'in bulunduğu çadıra uğradı. Burada Hazreti Peygamber, sürüye katılamayacak kadar zayıf, Sütten kesilmiş bir keçiyi besmele çekerek samiye başladı. Keçi, oradakilere yetip artacak kadar süt verdi. Ümmü mâbet daha sonra çadıra dönen kocasına olayı anlatıp, onun isteği üzerine Hazreti Peygamber'i edebi bir dille tavsif etti. Onun ifadeleri hilye edebiyatına konu olmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Yesrib'de bulunan Müslümanlar, Resul-ü Ekrem'in Mekke'den ayrıldığını öğrenmiş, gecikmesinden dolayı da endişelenmişlerdi. Her sabah Mekke yolu üzerindeki Harre mevkiine çıkıp, sıcağın şiddetlendiği vakte kadar yolunu gözlüyorlardı. Yine 8 rebil pazartesi günü de böyle yapmış ve evlerine dönmüşlerdi ki, üç katlı bir evin damında bulunan bir Yahudi kızı, yaklaşmakta olan kafileyi görünce, bunun beklenen misafir olduğunu anladı ve bağırarak durumu ilan etti. Bunun üzerine Müslümanlar, rasûl Ekrem'i karşılamak için Harre'ye koştular. Hazreti Peygamber, Yesrib'e bir saatlik mesafede bulunan Kuba'da, Külsun bin Hidm'in evine misafir oldu. Birkaç gün bu kasabada kaldı ve burada bir mescit yaptırdı. Bu arada Hazreti Peygamber'in kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine iade edip yine onun emri doğrultusunda Mekke'den ayrılan Hazreti Ali gündüz gizlenip gece yol almak suretiyle Kuba'ya geldi ve burada Hazreti Peygamberle buluştu. Hazreti Ali ile birlikte annesi Fatıma binti Esed, Hazreti Peygamber'in hanımı Sevde binti Zema, kızları Hazreti Fatıma ve Ümmü Külsüm ve Hazreti Ebu Bekir'in ailesinin de Kuba'ya geldiği rivayet edilmektedir. Bunun yanında, Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Ebu Bekir'in ailelerinin, daha sonra Medine'den gönderilen Zeyd bin Haris'e ve Ebu Rafi'in refakatinde hicret ettikleri de kaydedilmektedir. Hazreti Peygamber, yanındakilerle birlikte 12 Rebî'ül Cuma günü Kuba'dan Yesrib'e hareket etti. Cuma namazı vakti girince Ranuna Vadisi'nde Salim bin Av kabilesine uğradı, ilk cuma hutbesini okudu ve namazını kıldırdı. Resulullah bu hutbesinde Allah'a hamdü senadan sonra insanların ahirette mutlaka hesaba çekileceğinden, herkesin emri altındakilerden sorumlu tutulacağından, öldükten sonra İnsana dünyada yaptığı iyi davranışlardan başka bir şeyin fayda etmeyeceğinden bahsetti ve büyük-küçük demeden iyilik yarışına girerek ahiret için hazırlıklı olmalarını tavsiye etti. Namazdan sonra Yesrib'e hareket eden Hazreti Peygamber, şehir halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Medine'de görülmemiş bir şenlik ve bayram havası yaşanıyordu. Yolun iki tarafında sıralanan yediden yetmişe herkes, kadınlar ve çocuklar büyük bir sevinç içerisinde Allah'ın yüce elçisini karşılıyordu. Bu sırada defler çalınıyor ve Veda tepelerinden ay doğdu üzerimize, Allah'a davet sürdükçe şükretmek vacip bize, ey gönderilen kutlu elçi sana itaat etmek düşer hepimize aramıza hoş geldin, şeref verdin şehrimize şeklindeki mısralarla duygular dile getiriliyordu. Hemen herkes Resulullah'ın kendi evlerine misafir olmasını istiyor, davette bulunup ısrar ediyordu. Resulullah Kasva adlı devesinin üzerinde halkı selamlayıp kendilerine teşekkür ederken, devesinin çöktüğü yere en yakın eve misafir olacağını söyleyerek şehre girdi ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir oldu. Böylece çile ve ıstırap dolu Mekke dönemi sona ermiş, İslam tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu. Yesrib de artık peygamber şehri anlamında Medine-tür Resul veya El-Medine-tül Münevvere adıyla anılmaya başlandı. Kaynaklarda Hz. Peygamberin Mekke'den çıkışı, Kuba'ya varışı, ve Medine'ye girişi hakkında farklı tarihler verilmektedir. Bu konudaki rivayetlerin incelenmesi sonucunda, Mekkelilerin 26 safer Perşembe günü Hazreti Peygamber'e suikast kararı aldıkları, durumu öğrenen Rasul ü Ekrem'in o gece şehirden ayrılarak Sevr mağarasına gittiği, 27-29 safer günlerini mağarada geçirdiği, 1 Rebiyul Evvel Pazartesi günü mağaradan yola çıktığı, 8 Rebiyul Pazartesi günü Kuba'ya vardığı ve 12 Rebiyul Evvel Cuma günü Medine'ye girdiği anlaşılmaktadır.